Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.